info bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bu hafta konuklarımız sevgili Feyyaz Yaman ve Ezgi Bakçay, Karşı Sanat ekibi. Kısaca Karşı Sanat hakkında konuşabiliriz ama genel olarak Karşı Sanat'ın kültür sanat alanındaki varoluş biçimi ve kültür sanat alanına bakışı ve hatta onu dönüştürücü etkisi üzerine konuşabiliriz. Karşı sanat çalışmaları 2000 yılından bugüne kadar kültür sanat alanının koyduğu kurallardan bağımsız, eleştirel, deneysel, kolektif ve patronsuz bir yapı olarak varlığını sürdürdü diyorsunuz. Bugünün Türkiye'sinde liberal yapıda devletin etkisi bir hala bir şekilde oradayken kurumların etkisi de kültür sanat alanında çok tarifleyici ve verilmiş kabuller yaratıyor. Kültür sanat alanında bağımsız olmak aslında hakikaten o tariflerin dışında olabilmek. Dolayısıyla deneysel davranabilmek, bir yandan özgür davranabilmek, kuralların, kalıpların dışına çıkabilmek. Dolayısıyla aslında bizim iddiamız bu programı yapıyorken ya da bağımsızları bir araya getiriyorken o ki aslında kültür sanat alanının dinamiği, canlılığı, enerjisi tam da bu bağımsız yapılardan geliyor. Şimdi size topu atmadan önce isterseniz e, kısaca kendinizi tanıtarak Başlayayım Karşı sanattan söz edeyim. Ondan sonra tekrar dönelim e, kültür sanat alanı ve bağımsızlık meselesine. Merhabalar. Ben başlayayım Ben Feyyaz Yaman. Karşı sanatın e, kurucularındanım diyebilirim. E, karşı sanat evet 2000'de ortama atıldı ve görünürlük kazandı ama ondan öncesinde bir sanatçı insiyatifi olarak daha e, 70'li yılların öğrenci gruplarının bir araya geldiği ve ekonomi sorunlarını sanat yapma e, özgürlükleriyle birleştirme tasasıyla atölye geleneği oluşturdukları ve bağımsız bir atölye geleneği oluşturdukları bir süreçten geçti. O zamanlar Galipdere Caddesi'nde e, bir galeri e, atölye tutarak büyük çok arkadaş beraber çalışmayı ve ekonomimizi de beraber üretmeyi planlamıştık. Bu bize artı zaman dönüyor. Ama işte 2000'den sonra bunu dışa dönerek ve Kültür ortamına da müdahil aktör olarak gerçekleştirme kararı aldık. Yani galeri ilişkilerine geçtik. Bu da Elhamra Pasajı'ndaki ilk ortaya çıkış sürecimiz. O mekanı düzenledik. Daha önce bizden önce Kuzgunçuklu Sanatçılar Artinler'in yer alındığı Elhamra Sanat Galerisi olarak Onların boşalttıkları mekanı biz devraldık. Böyle bir misyoner devamlılığı da var. Benzer anlayıştaki bir yapı olarak da biz anlayışımızı daha özgür bir şekilde o mekanda dayatmaya başladık. Ekonomik krizlerimiz oldu. Yani sadece sanatı üretme açısından değil, bu sefer gösterme açısından da başka sorumlulukları ve yükümlülükleri taşıma olayı gerçekleşirken sıkıştığımız durumlarda mekan değiştirdik. 2005'ten sonraydı zannediyorum arka sokaklara alandan kayma yaptık. Hanifan'a geçtik. Oradan şu anda da ada sanatında altında olan Arnold Pasajı'nda Aznavur Pasajı'nda Galatasaray'daki mekanımızda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ezgi tamamlasın. Herkese merhaba, ben Ezgi Bakçay. Ben de kendimi sanat kuramcısı olarak tanımlıyorum. Bunun dışında karşı sanatta her işi yapıyorum. <gülüyor> Küratörlük de buna <gülüyor> dahil olmak üzere. Elimden geldiği kadar sanat alanında gençlerle alanın içerisinde kuralsız olan aktörler arasında bağ kurmaya çalışıyorum. Diyebilirim. <gülüyor> Beyaz tanımladığı yerden belki e, tutmak gerekirse e, ben de toplumsal hareketler özellikle kentsel toplumsal hareketler içerisinde aktif olduğum 2000'ler, özellikle 2010 etrafında yoğunlaşmış olan e, faaliyetlerin ardından e, kendi e, teorik birikimimi e, aktivizmle birik birleştirmenin bir yöntemi olarak aslında karşısına da dahil oldum. Bir yandan e, düşünürken, bir yandan yazarken, bir yandan e, sanat üretirken, diğer yandan e, nasıl sokakta, e, mahallede, meydanda olunur onu öğrenmek benim için e, ilk dersi karşı sanatta. Onun ardından e, çok uzun bir süre e, kazova direnişi ve onun arkasından e, alternatif ekonomiler deneyimleri geldi. Ve kendiliğinden e, karşı sanatta patronsuz bir yapı olarak ayakta duran, bir kültür kurumu olarak kendini sürdürmesi de bir başka mücadele deneyimi oldu benim için. Kişisel olarak söyleyebileceğim her gün yeniden nasıl bağımsız olunuru son derece belki zor koşullarda da olsa öğrenmenin verdiği neşeyle sanat alanının bir kıyısında durmaya devam ediyorum. Şimdi şey e, galeri formuna geçtik dedi, e, işte Öğrenci Hareketleri o inisiyatiften. Ama ben mesela karşı sanatı hiçbir zaman galeri olarak düşünmedim. Yani başka bir format. Karşı sanat benim için hep daha kolektif, daha e, erişilebilir ve farklı. Yani politik bir perspektifi sanat alanına taşıyan yapılardan bir tanesi. Belli bir bakışı yani politik bir bakışı olan çalışma biçimleri de farklı bir-bir aradalık gibi algılıyorum. Evet. <gülüyor> Sonuçta, değil. evet, galeri olayı çok farklı bir anlamda karşı sanatta tanımlanıyor. Neden? Çünkü biz hiçbir zaman kendimize galeri demedik dediğin çok doğru. Yani karşı sanat çalışmaları dediğimiz şey aynı zamanda birlikteliği yani üretmenin ötesinde göstermeyi de beraber üretmeyi ve deneyimlemeyi canlı tutmaktı. Bunu da Alan tanımlaması olarak hani, hattı müdafaa yoktur, bir müdafaa vardır gibi bütün sanat, kültür ortamının her alanına yait. Yani demin bahsettiği gibi Kozova işçileri de benim için bir görünürlük alanıdır ve birlikte üretim alanıdır. Aynı şekilde Gezi'deki bütün performanslarda. Şimdi böyle bakınca esasında bütün kavramlarımız alt üst oluyor ama ne olursa olsun. Yani ister üretme ister gösterme ilişkileri üzerinden bir şeyi e, bağımsız olarak konuşabilme hak ve özgürlüğünü elde etmek bana göre hani çocuğun aileden ayrılışındaki ekonomik bağımsızlık kavramı gibi bir şey. Çünkü kültür öncesi o kadar çok para üzerine dönüyor ki ve sanatçı üzerinde bütün bu dolayımlı ilişkilerin o kadar çok yaptırımı var ki bütün bunlar dili de etkiliyor. Bizim en büyük kazanmaya çalıştığımız şey bağımsızlık. Yani Açık Radyo'nun da hani şu anda bağımsız dilini kurması gibi, onun bütün çabaları gibi e, biz de başından beri ilk önce bununla cebelleşerek geldik. Yani bunun için e, boya badana yaptığımız günler de olmuştur ekonomik bağımsızlığımız için. E, arkadaşlarımızdan destek istediğimiz günler de olmuştur. Ama bunlar sonuçta konuştuğumuz alanın Devlet, sermaye, sistemler ve kurumların hepsinin bir arada olduğu bir arenada e, dile getirilmesini gerekli kıldığı için ister istemez bütün makro sorunlarla birlikte siyasetin doğrudan göbeğine gidiyoruz. Ve sanat-siyaset ilişkisi burada kaçınılmaz olarak gündeme geliyor. Belki buna eski devam ederekten daha iyi açalım şimdi. E, bu tabii siyasetiniz nasıl tanımladığımıza doğrudan ilişkili, daha doğrusu politikayı nasıl tanımladığımız seyislikten girmeyelim lafı ama politikadan girecek olursak elbette gündelik hayatta insanlarla ilişkilerimiz, parayla ilişkilerimiz, üretim ve emekle ilişkilerimiz politika. Yani politikayı temsil, politikadan temsillerinde değil de gündelik hayatın örgütlenişinde eğer arayacak olursak ve bir işi nasıl yaptığınız, kendi mesleğinizi nasıl icra ettiğiniz Hangi ortaklarla, hangi çıkar ilişkileriyle bunu yaptığınız elbette e, politikanızı belirliyor. Sizin politik olup olmadığınızı belirleyen şey e, ön, yani dilinizde kurduğunuz söylemden ziyade e, yediğiniz, içtiğiniz, soluduğunuz hava yan yana durduğunuz insanlar. Böyle bakıldığında karşı sanatta bir sulu boya resim sergisi de olsa politiktir. Dolayısıyla orada mutfakta pişen yemeğin, onun paylaşılma biçiminin, handaki komşularımızla ilişkilerin, galerinin, biz galeri artık desek ya da de fark gitmez, sergi mekanımızın etrafındaki odalarda kurduğumuz başka dayanışma ilişkileri de karşı sanatı bir sanat mekanı olmaktan çok sanatın politikasını yeniden düşünen bir deneyim alanı olma haline getiriyor. Karsanat biraz kapısı açık bir yer. Ee, içeri her türlü çılgın fikirle gelebiliyorsunuz. Gerçekleştirmek üzere irade koyduğunuz, onu bizimle birlikte pişirdiğiniz sürece orada her türlü e, deneyimi yaşamak ve yaşatmak, onu çoğaltmak mümkün. Tabii bunu yaparken de o kollektivitenin içerisinde olup akıntının karşısına doğru yüzmenin e, sorumluluğunu almanız gerekiyor. E, bu bağımsız olmak bugün ve birçok bağlamlığa neredeyse herkesin dilinde olan bir kavram. Bazen denir ya ne kadar çok bir şeyden konuşuyorsanız o kadar <gülüyor> onun ekonomik olan bir yerdesinizdir. Belki de kollektivitenin dayanışmanın ve bağımsızlığın en e, bereketsiz olduğu e, zamanlardan geçiyoruz. Bu hallerde ve toplumsal hareketlerin politik ve ekonomik baskılarla neredeyse yok edildiği bir zeminde biz dönüştürebilmenin araçlarını yeniden canlandırmak için çalışıyoruz. Yoksa kimse kimsenin e, hakikaten kurtarıcısı e, olamıyor. E, sadece kendi deneyimimizin örnek oluşturabileceği bazı hayatlar yaşarken o hayatlara katılmaya davet ediyoruz. Dönüştürmenin önemli bir etki olduğunu düşünüyorum. Yani varlığını sadece dönüştürebiliyor. Varlıklar dönüştürüyor. Duruş biçimleri, e eyleme biçimleri dönüştürüyor bence. Yani bizim bu programı aslında yapmaktaki niyetimiz de bağımsızların önemli bir güç olduğunu ve aslında bunu görünür kılmayı sağlamak. Bir yandan da birbirimize görünür olmayı sağlamak. Yani çünkü biz birbirimizden öğrenerek aslında e, ilerliyoruz. Ve işte dönüştürücü etkisi de böyle bir şey belki. Yani birileri öğrenmiyordur ama birileri de öğreniyor karşı sanatın deneyiminden. Aslında bizim kendi sürecimiz de gerçekten bir deneyim. Yani çünkü yola çıktığımız zaman ki hani o biraz e, kendi kuşağımın komünallik anlayışının hani biraz primitif yapısıyla bir araya gelmekle başlasa da sonuçta mesela kültür endüstri içinde bulunduğumuz bu ortam, sanat piyasası denilen ortam, sanatçılar arası ilişki ve onun dışında da daha özgür ve bağımsızlar arasındaki ilişkinin koşulları da çok hızla değişti. Yani Hı. öyle bir süreci e, her an yaşıyoruz. Esas hani o bağımsızlığın işte anlamını da tırnak içine almayı, parantez içine almayı gerektiren bir e, evrimleşme süreci diyebilirim buna. Çünkü e, öyle oluyor ki işte mesela bugün gelirken yolda şeyle karşılaştım afişte. E, McDonald's'ın afişi var. Kadın çalışanlarla ilgili işte %51 iş dengesini kurmak gibi. Yani birdenbire hani özgür ve bağımsız olmanın e, emek beden, Kadın beden, çalışan bütün diğer beden ilişkileri, varoluş ilişkilerinin sistem içerisinden öyle hızlı absorbe edildiğini görüyoruz ki hani bir yandan her gün 30 tane kadının öldürüldüğü bir gerçeklik var. Her ay 50-30 kadının öldürüldüğü bir gerçeklik. Bir yandan da işte görülür de mesela bunu bir tür bağımsızlık ilişkilerinde gözeten ama onu da hegemonyanın içerisine dahil eden bir kültürel dilin hızla refleks olarak üretildiğini ve bunu soğurttuğunu tehlike olarak da algıladığımız bir süreç var. Bunu her alanda örnekleyebilirim yani. Ama işte Ukrayna Savaşı ve bugün burada işte Beyoğlu'nu seyrettiğim zamanki insanlığın hali, sanatın benzer şekilde hani bir sinik bir pozisyon almasının bana göre hepimizdeki travmatik etkileri bunu sürekli sorgulamayı ve bunu canlı tutmayı gerekli kılıyor. Esas Hani bu değişim dediğin gibi çok önemli ve algılanması gereken bir süreç. Dediğine ek 8 Mart'ı şirketler daha coşkuyla kutladı. Evet. <gülüyor> Sokaktaki kadınlardan. Evet. Dolayısıyla yani bu değişimin içerisinde hakikaten bizim e, komünal hayat, hayata bakışımız farklıydı. Ama şimdi o normali korumak ve kollamak, hatta onu normal olarak görmek bile zorlaştı. Yani bugünün ortamında sürdürülebilirliğin ya da var olmanın Normali ne? Yani nasıl hakikaten siz nasıl yapıyorsunuz ve bu değişen koşullarda değişmeyi nasıl sorguluyorsunuz? Yani belki onu şöyle konuşabiliriz. Akademizmde de sanat ortamında işte güncel sanatın getirdiği bir kavramla salgılaşma sürecinin de çağırdığı yerde bir tür nesneyle olan ilişki kavram ve imgenin soyutluğu üzerindeki ilişkiye çekildiği zaman esasında hakikatle olan bağlarımız sızla deforme oluyor. Bu nesne ve kavram ayrımı, nesne ve ince ayrımı sanatın kendini içe çektiği ve kapandığı bir alan olmaya başladığında bu sefer işte gerçeklikle, hakikatle olan bütün ilişkilerimiz çok hızlı bir kısa zaman diliminde kayıyor ve başka anlamlara bürünüyor ve kullanışlı nesne haline geliyor. Yani bu bu tehlikeyi çok yakından görmek lazım. Bunun bir tek yeri var. Fırat'ın sokağın, yaşamın içerisinde olmak. Gündelik hayatı, ben güncellik olarak değil de bir yaşanan gündelik olarak tanımladığımız zaman bunun bir çıkış yolu olduğunu görüyorum. Yani kazava işçi deneyimi mesela bizim için bu anlamıyla gerçekten çok e, özel bir e, çalışma alanı oldu. Hani orada yeni işçi sınıfı, yeni prekarya, işte beyaz yakalılar bunu konuşurken İşçi nasıl tasarımcı olur, işçi nasıl patronsuz yaşamı programlayabilir? Bu sanatçı için de çok paralel bir sorundu. İşte mağaza açmak, fabrikadaki üretime katılmak ama onun dışında bir sürü dev markanın kavga ettiği bir alanda dayanışmanın ekonomiyi kurtarmasını yaratabilmek neredeyse hemen bizi uluslararası boyutlara çekmek zorunda bıraktı. Yani başka büyük dayanışmalar, işte İspanya'ya kadar falan filan hani ulaşı yurtunda yurtda katkıları bizi çok başka alanlara çekmişti. Ama hani orada sanatla bir araya gelişi bu üretim sürecinin çok insanı başka ve canlı tutan bir gelişim sürecinin bence deneyim alanı. Buradan kopmamak her şeyden daha garantici bir yöntem. Hı hı. Bence bunun hani bir öznelik sorgulaması olduğunu unutmamak lazım. Bağımsızlık özne olarak kim olduğunuz ve nerede olduğunuzu her gün sorgulamanızı getiriyor. O yüzden bağımsızlık ağır bir şey. Başıması kolay değil çünkü hazır cevaplardan vazgeçmenizi gerektiriyor. O yüzden de kendinizin kim olduğunuzu, ne istediğinizi, nasıl bir bünye olduğunuzu, kendi açıklıklarınızı ve kapalılıklarınızı tanımlayabilmek için dışarıda kurmanız gerekiyor varoluşunuzu bu dışarısı. Bu, an, bu anlatı da sanat alanının dışı, yani kurumsallaşmış sanatsal ilişkilerin dışı. Bu emek mücadelesi olabilir, ee, TikTok sergimizde olduğu gibi e, toplumsal, sosyal medya olabilir e, ya da İstanbul'un dışı, merkezin dışı olabilir. E, kendi adıma e, bunaldığım yerlerde mutlaka İstanbul dışında e, iş yapmak ya da e, içine kapalı kaldığımız ve kuralları belirleyen çevrenin onayını almayacağım. Ee, ve onlardan da e, onay beklemeyeceğim e, yeni tür işler e, örgütlemek beni e, belki de tekrar e, bağımsız olmanın e, yükünü taşımak için cesaretlendiriyor. Belki son söz bir şey söyleyebilirim. Bizim vaktimiz var mı bilmiyorum ama hani bir cümleyle. Hı hı. E, gerçekten bağımsızlığımızı e, korumak, bugün piyasanın içerisinde piyasa aktörlerinin son derece profesyonel çalıştığı, küresel bağlantılarının da çok canlı ve dinamik olduğu ama her şeyden önce ekonominin gücünden beslendiği bir e, akılcılıkla kendini yönlendirdiği bir ortamda e, bizim de kendimizi değiştirmemiz ve başka sosyallikleri örgütlememiz e, çok sıkıntı verici bir boyut kazanıyor. Çünkü Ezgi'nin bahsettiği hani o bağımsızlığın ilkesi olarak kendini sorgulamak ve kendine bakmak ee, anlamında sanatçı bu e, güncelliğin içerisinde kaybolmayı e, kesinlikle engellemeli. Yani şu anda sanat ortamına bakalım işler satılıyor, paralar dönüyor ama hani bu görüntünün, bu maskenin arkasında bir sürü sanatçı intihar noktasında atölyeler kapandı, evler boşaltıldı, şehirler terk ettirdi ve müthiş bir... E, sağırlaşmanın içerisinde bu gerçekleştiriliyor ve duyarsızlığın içerisinde. Yani ben bu iki kutup arasında ancak biraz daha e, samimi olmakla bu işin e, daha doğru bir çizgiye oturtulabileceğini inanıyorum ve e, sanat ortamında bu, ortamında bu yüzde davet ediyorum. Uf ağırlaştırdım ya. <gülüyor> o, cümlesi, ben, o zaman son cümleyi ben söyleyebilirim. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Şey sanki böyle bağımsızları, bağımsızlığı bir tür böyle bir tür fedakarlıkla gelecek bir seçimmiş falan gibi değil de gerçekten hayatı e, layıkıyla yaşamanın yöntemi olarak gördüğümüzde kimsenin kölesi olmamak olarak düşündüğümüzde bu kefalet anlayışından aslında hayatın armağanlarını toplamaya doğru bambaşka bir düşünceye gidiliyor. O yüzden de e, biz e, günümüzü e, proleterleşmiş bedenler olarak değil de hakikaten e, oyun oynayarak geçireceğimiz bir iş yerini e, hayata geçirdik. Bence bunun için e, bağımsızlığın e, mücadelesine düşmeye değerdi. Arkadaşlık ilişkileriyle ancak bu açılıyor. Yani öznerlikler ve öznerliklerin birbirine bağımlılıkları üzerinden bunu komünleştirdiğimiz zaman bunu aşabiliriz. Yoksa onun dışında hani şu anda Ukrayna savaşına bile bence herkes Deminki cümlemi kullanacağım, Kulakların, yüre yüreklerin kulakları maalesef sağar. Yani burada bu kadar göçmen var, güneye bu kadar akım var. Ee, yanımızda nükleer bomba patlama riski var ama burada yaşam e, bu kadar benzin zammına rağmen çok motorize olmuş bir şekilde akıyor ve gidiyor. Ve maalesef sanatta aynı bu e, işte ironik e, oyunun içerisinde buna kendini kaptırmış devam ediyor. Ezgi'nin söylediğine ilişkin sadece bir şunu ilave edeyim. Ee, evet, bunu oyunlaştıraraktan göstermeye çalışıyoruz ama hani burada e, gülen yüzümüze bakmayın. O oyunlaştırmanın arkasında gerçekten ter var, sıkıntı var, yorgunluk var, stres var ve her şeyden çok acı var yani. Evet, bizim radyonun, programın sloganında sanat ortamının görünmeyen yüzü diyor. Siz bu sanat ortamının görünmeyen yüzünü bayağı görünür kıldınız. Peki, çok teşekkürler. Ee, teşekkür e, Biz teşekkür ederiz e, Bağımsızlar'da bu akşam Karşı Sanat'tan Feyyaz Yaman ve Ezgi Bakçay'la beraberdik. Bağımsızlık üzerine konuştuk. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.